111. Bölüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı İbn-i Mes'ud radiyallahu anh şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aramızdan ayrılması yaklaştığı sıralarda Hz. Aişe radiyallahu anha validemizin evinde kendisini ziyaret ettik. Bizlere baktı, gözlerinden yaşlar geldi ve buyurdu ki hoş geldiniz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sizlere hayırlı ömürler versin. Sizi korusun ve desteğini üzerinizden eksik etmesin. Sizlere Allahu u Teala'ya karşı takvalı olmanızı tavsiye ederim. Yine size Allah'a bağlı kalmanızı tavsiye ederim. Ben Allah tarafından sizler için gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Allah'ın mülkü üzerinde ve onun kullarına karşı Allah'a isyan etmeyiniz. Artık ecel yaklaştı. Dünülecek yer Allahu Teala'nın huzuru ve Sidretül münteha, cennet yurdu ve dolu kadehlerdir. Benden yana kendi nefislerinize ve benden sonra dininize girecek olanlara Allahu Teala'dan selam ve rahmet dileklerimi ulaştır. Rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatı esnasında Cibril aleyhissalama sorar. Benden sonra ümmetim kimin eline kalacak? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Cibril Aleyhisselam'a şöyle vahyetti. Habibime şunu müjdele. Ben onun ümmetini yüz üstü terk edilmiş bir halde bırakmam. Yine şunu müjdele. İnsanlar tekrar dirilip mahşer yerine gitmek için mezardan çıkarlarken ilk önce kendisi çıkacak, mahşer yerinde insanların seyyidi olacak. Onun ümmeti girmeden diğer ümmetlere cennet haram olacak. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şimdi gönlüm hoşnut oldu. Hz. Aişe radiyallahu anh'a şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedi kuyudan alınmış yedi tulum su ile kendisini yıkamamızı emir buyurdu. Biz de dediği gibi yaptık. Rahatladı. Sonra evden çıktı, insanlara namaz kıldırdı. Uhud şehitleri için istiğfarda bulundu ve onlar için dua etti. Sonra ensar hakkında dikkatli olmamızı tavsiye ederek şöyle buyurdu. Ey muhacirler! Sizler durmadan artıyorsunuz. Fakat ensar bugünkü miktarından fazla artmaz oldu. Ensar benim sırdaşım ve beni barındıran barınağımdır. Onların kerimlerine iyi davranın ve kötülerinden de el çekin. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Bir kul, Dünya ile Allah katında olanı seçme hususunda serbest bırakıldı. O da Allah katında olanı seçti. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu söz ile kendisini kastettiğini düşünerek ağlamaya başladı. Bu hal üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sakin ol ey Ebubekir Şu mescidin sokağa açılan tüm kapılarını kapatın. Sadece Ebu Bekir'in kapısı açık kalsın. Ben Ebubekir ile sohbet etmekten daha değerli bir şey bilmiyorum. Hazreti Aişe radiyallahu anha şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde, benim günümde ve benim kucağımda vefat etti. cenab Hak Celle Celaluhu ölüme esnasında benim tükürüğüm ile evde, Onun tükürüğünü birleştirdi. Kardeşim Abdurrahman o esnada yanımıza gelmişti ve elinde misvak vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elindeki misvaka bakmaya başladı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misvak kullanmaktan hoşlanırdı. Kendisine misvakı sana vereyim mi diye sordum. Başı ile evet diye işaret etti. Misvaka aldım ağzına sürdüm. Biraz sert geldi, biraz yumuşatayım mı diye sordum, yine başı ile evet diye işaret etti. Misvakı kendisi için ağzımda ıslattım, böylece benim tükürüğüm ile onunki birleşmiş oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde küçük bir su kabı vardı. Elini suya daldırdı ve şöyle dedi, La ilahe illallah, gerçekten ölümün bazı krizleri vardır. Sonra da elini kaldırarak şöyle dedi, Yüce dost, yüce dost, ben de öyleyse artık bizi tercih etmiyor dedim. Said bin Abdullah babasından şöyle rivayet eder, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığının arttığını görünce Ensar Mescid'in etrafında toplandılar. Abbas radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdi ve ensarın endişelerini dile getirdi. Sonra Fadl radiyallahu anh girdi, aynı hususları dile getirdi. Sonra Ali radiyallahu anh girdi ve aynı durumu haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini uzattı ve tutun buyurdu. Onlar da tuttular. Sonra ne diyorsunuz diye sordu. Onlar... Ölmenden korkuyoruz dediler. Erkeklerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin baş ucunda toplandıklarını görünce feryat etmeye başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğruldu Hazreti Ali ile Fadıl radiyallahu anh'a dayanarak dışarı çıktı. Abbas radiyallahu anh da önündeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kendine yürüyerek minberin ilk basamağına çıkıp oturdu. İnsanlar etrafına toplandılar. Allahu Teala'ya hamd senada bulunduktan sonra şöyle buyurdu: Ey insanlar, öğrendiğim kadarıyla ölmemden korkuyorsunuz. Sanki ölümü hoş karşılamıyor gibisiniz. Peygamberinizin vefatını neden garip karşılıyorsunuz? Ben size öleceğimi haber vermedim. Mi? Sizler de zaten öleceğimi biliyordunuz. Benden önce gönderilen bir peygamber baki kaldı mı ki, ben sizin aranızda baki kalayım. İyi bilin ki, ben mutlaka Rabbime kavuşacağım. Sizler de mutlaka Rabbinize kavuşacaksınız. Ben sizlere ilk muhacirler hakkında hayrı ve muhacirlere de kendi aralarında aynı şeyi tavsiye ederim. Zira Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Asra yemin ederim ki, İnsan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. İşler Allah'ın izniyle yürür. Bir işin yavaş gitmesi sizi onu çabuklaştırmaya sevk etmesin. Zira Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir kimsenin acele etmesiyle acele etmez. Allah'a karşı üstünlük sağlamaya çalışana Allahu Teala üstün gelir. Allah'ı aldatmak isteyeni kendisi aldatır. Şöyle buyurur. Geri dönerseniz yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalık bağlarını kesmeye dönmüş olmaz mısınız? Sizlere ensara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Onlar sizden önce buraya yerleşmiş ve burayı iman yurdu edinmişlerdir. Onlara iyi davranmaktan geri durmayın. Onlar ellerindeki ürünleri sizlerle paylaşmadılar mı? Evlerini yurtlarını sizlere açmadılar mı? İhtiyaç ve sıkıntı içinde oldukları halde sizleri kendi nefislerine tercih etmediler mi? Dikkat olun. İçinizden onlardan bir kişi üzerinde hüküm verme yetkisine sahip olan iyi olana yönelsin ve kötülerin kusuruna bakmasın. Dikkat edin hiç kimseyi Ensar'a tercih etmeyin. Dikkat edin, ben sizden ayrılıyorum. Sizler de daha sonra bana kavuşacaksınız. Bilin ki buluşma yerimiz Havz-ı Kevser'dir. Benim havuzum Basra ile Şam ve Yemen ile Sana arasındaki mesafeden daha geniştir. Havuzuma Kevser kanallarından su akar. Onun suyu sütten ak, köpükten daha yumuşak ve baldan daha tatlıdır. Ondan bir defa içen ebediyen susuzluk çekmez. Çakılları inci, yatağı ise misktir. Yarın mahşer günü ondan mahrum kalan bütün hayırlardan mahrum kalır. Dikkat edin, yarın kim orada benimle buluşmak istiyorsa elini ve dilini gereksiz şeylerden alıkoysun. Abdurasuliyallah anh ey Allah'ın Resulü bize Kureşliler hakkında tavsiyede bulun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki zaten bu tavsiyelerim Kureşlileredir. İnsanlar Kureşlilere tabidir. İyileri Kureş'in iyilerine, kötüleri de Kureş'in kötülerine tabiyodur. Ey Kureşliler, insanlara iyi davranmanızı tavsiye ederim. Ey insanlar! Günahlar nimetleri değiştirir, kısmetlerin elden çıkmasına sebep olur. İnsanlar iyi olunca başlarındakiler de onlara iyi davranır. Kötü olunca da yöneticileri de onlara kötü davranır. Bu hususta Cenab-ı Hak Celle Celaluhu işte böylece işledikleri günahlarından ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine takarız buyurur i̇bn Mes'ud radiyallahu anh şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radiyallahu anh'a şöyle dedi. Ey Ebu Bekir, bir soracağın varsa sor. Hz. Ebu Bekir şöyle der. Ecel yaklaştı mı ey Allah'ın Resulü? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ecel iyice yaklaştı ve üzerime sattı. Hz. Ebu Bekir şöyle der. Ey Allah'ın Resulü! Allah'ın katındakiler sana mübarek olsun. Keşke gidişimizin nereye doğru olduğunu bilebilseydik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allahu u Teala'ya, Sıdret-ül Cennet yurduna, Firdevs-i Dolu Kadehe, Yüce Dosta nasiplenmeye ve güzel yaşamaya. Hz. Ebu Bekir sorar, ey Allah'ın Resulü sizi kim yıkasın? O şöyle der, ehlibeytinden yakınlık sırasına göre bir kısım erkek. Hz. Ebu Bekir yine sorar, seni ne ile kefenleyelim? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der, bu elbisemle, Yemen kumaşıyla, Mısır'ın beyaz beziyle. Hz. Ebu Bekir yine sorar, peki namazını nasıl kılalım? Bu esnada Ebubekir Bekir radiyallahu anh ve bizler ağlıyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Sakin olun, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sizleri mağfiret buyursun ve peygamberinizden yana size hayırlar ihsan etsin. Beni yıkayıp kefenledikten sonra beni bu evimde şu kabrimin yanı başına sedirimin üzerine koyun. Sonra bir süre beni yalnız bırakın. Çünkü bana ilk önce Cenab-ı Hak Celle Celaluhu rahmet edecek. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O'dur. Melekleri de size istiğfar eder. Allah müminlere karşı çok merhametlidir. Sonra namazımı kılmaları için meleklere izin verilir. Allahu u Teala'nın yarattıkları içinde ilk olarak namazımı kılacak olan Cibril aleyhisselamdır. Sonra Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ve meleklerden büyük bir kalabalık ile Azrail aleyhisselam namazımı kılarlar. Daha sonra bütün melekler gelip namazımı kılarlar. Daha sonra sizler bölük bölük gelir namazımı kılar ve güzel bir şekilde beni selamlarsınız. Ağıt, inilti, bağırma ve çağırmalarla beni rahatsız etmeyin. Önce imam başlasın, sonra ehlibeytim, sonra yakınlık sırasına göre diğerleri, sonra kadınlar ve en sonunda çocuklar girsin. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh seni kim kabre koysun diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ehlibeytimin en yakınlarından bir kısım erkek. Büyük bir melekler topluluğu ile birlikte kabre koyarlar. Sizler onları göremezsiniz fakat onlar sizi görürler. Kalkınız bu söylediklerimi benden sonrakilere bildiriniz. Hz. Aişe radiyallahu anhâ şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği gün gelince, günün ilk saatlerinde hastalığının hafiflediğini görünce erkekler sevinçle evlerine işlerini görmeye gittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sadece hanımları kaldı. Biz böylesine bir sevinç ve ümit içindeyken tam bu esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yanımdan çıkın. Melek geldi. Yanıma girmek için izin istiyor. Benden başka bütün hanımları dışarı çıktı. Başı kucağımdaydı. Kalkıp doğruldu. Ben odanın bir köşesine çekildim. Uzun süre melek ile gizlice söyleştiler. Sonra beni çağırdı ve tekrar başını kucağıma koydu. Hanımlarına girin diye seslendi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu gelen Cibril aleyhisselam değil miydi diye sordum. Buyurdu ki hayır ey Ayşe bu gelen ölüm meleği Azrail idi. Bana geldi ve Allahu u Teala beni sana gönderdi izin almadan yanına girmememi, izin verilmez ise geri dönmemi bana emretti. Eğer izin verirsen yanına gireceğim. Yine bana senin iznin olmadan ruhunu almamamı emir buyurdu. Şimdi ne buyurursun diye sordu. Ben de kendisine Cibril aleyhisselam yanıma gelinceye kadar benden uzak dur dedim. Şimdi şu sıralar Cibril aleyhisselamın gelme vaktidir. Hz. Aişe radiyallahu anh'a anlatmaya şöyle devam eder. Öyle bir durum ile karşı karşıya kaldık ki ne bir cevap verebiliyor ne de bir fikir ileri sürebiliyorduk. Kederden adeta dilimiz tutulmuştu. Sanki başımıza büyük bir felaket gelmiş ve hepimizi şaşkın halde bırakmış gibiydi. Meselenin bahameti ve içimizi dolduran korkunun büyüklüğü sebebiyle ehl kimse konuşamıyordu. Tam bu esnada Cibril aleyhisselam gelip selam verdi. Gelenin Cibril aleyhisselam olduğunu anladım. Ev halkı dışarı çıktı ve Cibril aleyhisselam içeri girdi ve şöyle dedi. Allahü Teala Celle Celaluhu sana selam gönderiyor ve kendini nasıl bulduğunu soruyor. Gerçi o seni senden daha iyi biliyor. Fakat Cenab-ı Hak Celle Celaluhu izzet ve şerefini artırmak, İzzet ve şeref yönünden seni kemale erdirmek ve seni ümmetine örnek yapmak istiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sancı hissediyorum. Cibril aleyhisselam şöyle dedi. Senin müjdelerin zira Cenab-ı Hak Celle Celaluhu katında senin için hazırladıklarına seni kavuşturmayı diliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ey Cibril! Ölüm meleği benden izin istiyor. Ona haber ver. Cibril aleyhisselam şöyle dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbin sana müştaktır. Sana niçin geldiğini söylemedi mi? Allah'a yeminle söylüyorum ki ölüm meleği şimdiye kadar kimseden asla izin istemiş değildir. Bundan sonra da kimseden asla izin istemeyecektir. İyi bil ki Rabbin senin şerefini kemale erdirdi ve o sana müştaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O halde o gelinceye kadar yanımdan ayrılma. Sonra hanımlarına yanına girmeleri için izin verdi ve Ey Fatıma bana yaklaş dedi. Hazreti Fatıma radiyallahu anh'a üzerine eğildi. Ona gizlice bir şey söyledi. Başını yukarı kaldırdı. Gözleri yaşla doldu. Konuşabilecek durumda değildi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar başını bana yaklaştır dedi. Tekrar üzerine eğildi. Yine kendisine gizlice bir şeyler söyledi. Yine başını kaldırdı. Fakat bu sefer gülüyordu. Fakat yine bir şey söyleyemedi. Onun üzerine gördüğümüz bu duruma çok şaşırmıştım. Daha sonra bunun sebebini kendisine sorduk. Bize dedi ki bana ben bugün öleceğim dedi. Ben de bu yüzden ağladım. İkinci defa eğildiğinde Rabbime ailemi bana kavuştursun ve ilk olarak seni bana ulaştırsın diye dua ettim dedi. Bundan dolayı sevincimden güldü. Sonra Hz. Fatıma radiyallahu anh'a iki oğlunu kendisine yaklaştırdı onları kokladı. Bundan sonra ölüm meleği geldi, selam vererek izin istedi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona izin verdi. Ölüm meleği dedi ki, bize ne buyuruyorsunuz ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, beni hemen Rabbime kavuştur. O şöyle dedi, peki hemen bugün kavuşturayım. Zaten Rabbin sana müştaktır. Hiç kimseye sana karşı yaptığı gibi duraksayıp tereddüt etmedi. Senden başka kimsenin yanına izinsiz girmemi yasaklamadı. Fakat beklediğin an önündedir. Bundan sonra Azrail aleyhisselam çıkıp gitti. Cibril aleyhisselam geldi ve şöyle dedi. Allah'ın selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Artık bu benim yeryüzüne son inşimdir. Bundan sonra ebediyen vahiy kapısı kapandı. Dünya kapısı da kapandı. Benim yeryüzünde senden başka hiç kimse ile işim yok. Yeryüzünde senin ile buluşmaktan başka bir ihtiyacım yok. Artık senden sonra burada bulunmamın gereği de kalmadı. Hz. Aişe radiyallahu anh'a anlatmaya devam eder. Hayır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi hak ile gönderene yemin ederim ki dinlediğimiz sözlerin büyüklüğünden ve bunlar karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme duyduğumuz üzüntüden dolayı ne şaşkınlığımızı ifade edebildik ne de erkek akrabalarına haber verebildik. Sonra kalkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim ve başını göğsüme koydum. Göğsünden tut. Bu esnada kendinden geçerek bayıldı. Alnında kesif bir şekilde ter birikmişti. Ben bir insanda hiç bu kadar ter görmemiştim. Elimle bu terleri silmeye başladım. Ondan daha güzel kokan bir şeyi hayatımda görmedim. Ayıldığında kendisine anam babam ve ailem sana feda olsun. Alnın ne kadar da terledi dedim. Buyurdular ki ey Ayşe. Müminin ruhu terleyerek çıkar. Kafirin ruhu ise merkeplerde olduğu gibi avurtlarından çıkar. Bundan sonra kendimize geldik ve ailemize haber gönderdik. Eve ilk gelen erkek babamın bana gönderdiği ve vefat hadisesine şahit olmayan benim kardeşim idi. Onu babama gönderdik. Hiç kimse gelmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Onların gelmelerini Cenab-ı Hak Celle Celaluhu engellemişti. Çünkü Cibril aleyhisselam ile Mikail aleyhisselamı onunla ilgilenmesi için görevlendirmişti. Baygınlık geçirdiği esnada bilakis yüce dosta diyordu. Sanki serbest bırakıldığı iki seçenekteki tercihi yeniliyordu. Konuşabilecek duruma gelince şöyle buyurdu. Namaz namaz. Sizler cemaatle namaza devam ettiğiniz sürece... Allah'ın emrine sarılmış olursunuz. Namaz, namaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar namaz, namaz diye tavsiyelerine devam etti. Hz. Aişe radiyallahu anha der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü kuşluk vakti ile öğle vakti arasında vefat etti. Hazreti Fatıma radiyallahu anh'a der ki Allah'a yemin ederim ki bu ümmet pazartesi günü etkisi hala devam eden büyük bir musibetle karşılaşmıştır. Hazreti Ali ve veçe küfede pazartesi günü suikasta uğrayıp vefat edince Ümmü Gülsüm radiyallahu anh'a şöyle der. Bu pazartesi günü ben nelerle karşılaştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün de vefat etti. Hz. Ali radiyallahu anh bugün de şehit edildi. Babam bugün de vefat etti. Pazartesi gününden ben neler çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Hz. Ayşe radiyallahu anha şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince insanlar mescidin etrafında toplandı ve iniltiler yükselmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerini melekler benim elbisem ile örtmüşlerdi. İnsanlar arasında ihtilaf çıktı. Bazıları öldüğüne inanmıyordu. Bazıların ise dili tutulmuştu. Ancak uzun süre geçtikten sonra konuşabildiler. Bir kısmı ise manalı manasız şeyler söylüyorlardı. Bazıların ise aklı başındaydı. Bir kısmı ise olduğu yere çöküp kalmıştı. Ömer bin Hattab radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öldüğüne inanmayanlardan idi. Hazreti Ali radiyallahu anh oturanlar arasındaydı. Hazreti Osman ise dili tutulup konuşamayanlar arasındaydı. İnsanlardan hiçbiri Hazreti Ebubekir radiyallahu anh ve Abbas radiyallahu anh gibi kendilerine hakim olamamışlardı. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu ikisine güç vermiş Onları sanki desteklemişti. İnsanlar sadece Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sözlerine itibar ediyordu. Abbas radıyallahu anh gelince Ebu Bekir şöyle dedi. Kendisinden başka bir ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölümü tatmıştır. Zaten o henüz aramızdayken Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Muhakkak ki sen de öleceksin. Onlar da ölecekler. Sonra şüphesiz siz de kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız buyurmuştu. Hz. Ebu Bekir anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat haberi Beni Haris bin Hazrecin evindeyken ulaştırılmıştı. Oradan geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdi. Ona baktı ve sonra eğilerek öptü. Arkasından şöyle dedi. Anam ve babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Allahu Teala Celle Celaluhu sana ölüm acısını iki defa tattırmayacaktır. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Sonra insanların yanına çıktı ve şöyle dedi. Ey insanlar kim Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tapıyor idiyse bilsin ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldü.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 Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Sanki insanlar bu ayeti kerimeyi ilk defa o gün işitmiş gibiydiler. Diğer bir rivayet şöyledir. Ebu Bekir radiyallahu anh'a vefat haberi ulaşınca geldi salavat okuyarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu eve girdi. Gözleri dolu dolu olmuş, gırtlağı düğüm düğüm yukarı aşağı kalkıp iniyordu. Buna rağmen sözlerine ve davranışlarına hakim bir durumdaydı. Üzerine eğildi, yüzüne açtı, alnından ve yanaklarından öptü. Yüzünü mes etti ve ağlamaya başladı. Dedi ki, anam, babam, canım, ailem sana feda olsun. Yaşarken de güzeldin, Ölümünde de güzelsin. Artık senin ölümünle, diğer peygamberlerin ölümüyle kesilmeyen vahiy kesilmiş oldu. Sen vasıfları sayılamayacak kadar yücesin. Sen öylesine değerlisin ki senin için ağlanmaz. Öylesine özelliğe sahiptin ki hepimiz için teselli kaynağıydın. Bizi birbirimize kaynaştırdın. Sende kendimizi bulduk. Eğer ölümün senin tercihin ile olmasaydı hepimiz üzüntüden yasa boğulurduk. Şayet ağlamamızı yasaklamış olmasaydın senin için gözlerimizden seller gibi yaşlar akıtırdık. Gözlerimizin pınarları kururdu. Akmasına engel olamadığımız şu gözyaşlarımız senden ayrılmanın verdiği üzüntünün bir nişanıdır. Allah'ım bu duygularımızı sen bizden ona ulaştır. Ey Allah'ın Resulü! Bizleri Allah'ın katında hatırla. Bizi kalbinden çıkarma. Eğer bırakmış olduğun sekiğine olmasaydı hiç kimse senin ağırlığına dayanamazdı. Allah bizim bu duygularımızı peygamberine ulaştır ve onu aramızda muhafaza et. Bu onunla ilgili olarak yaşadığımız son acı olsun. Kalplerimizi ona doğru cezbet. O bize hep usveyi Hasene yani en güzel örnek olsun. Cenab-ı Hak'tan kötülüklerimizi iyiliklere çevirmesini ve bizi imanla peygamberimize kavuşturmasını dileriz. O kendisinden dilekte bulunanların ihsanı en bol olanı, umut bağlananların en yücesidir. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.